Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'den nükleersiz.org'un da bileşeni olduğu İklimi ve Nükleer Bulaştırma Don't Nuke the Climate, 31 Ekim 12 Kasım tarihlerinde Glasgow'da düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı öncesinde liderlere çağrıda bulundu. Temiz ve yenilenebilir enerji için acil bir küresel değişme ihtiyacımız olduğu vurgulanan açıklamada, Nükleer enerjinin bir seçenek olmadığı hatırlatılarak nükleer enerjiye yatırılan her dolar yatırımları yenilenebilir enerji teknolojisinden uzaklaştırarak iklim krizini daha da kötüleştiriyor uyarısında bulunduğu iklimime nükleer bulaştırma tarafından başlatılan kampanyaya destek olmak için info at don't-nuke-theclimate-climate.org adresine yani info at don'tnuketheclimate.org aralarda tire var. Adresine kuruluşun adı, temsilcisi olan kişinin ismi ve logo gönderilince kampanyaya dahil olunuyor. Nükleer daha sık devreden çıkarmaların olduğu ve değişen iklim koşullarında güvenli bir şekilde çalıştırılamayan, dolayısıyla da ısınan bir dünyada giderek enerji güvenliği açısından sorun teşkil eden bir durumda denmiş nükleer silah testlerinden Radyoaktif atık tesislerine kadar nükleer endüstrisinin tarihinde işçilerin ve halkların sağlıklarının bozulduğu tüm canlıların hak kayıplarına uğradığı yerinden edilmelere maruz bırakıldığı. Dolayısıyla da bu şekilde gerek çevreye gerekse kamusal yaşama zarar verildiğini görüyoruz denmiş açıklamada iklimime nükleer bulaştırma diyor insanlar. Önde gelen araştırma enstitüleri ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan 2021 üretim açığı raporu artan iklim hedefleri ve verilen net sıfır emisyon taahhütlerine rağmen hükümetlerin 2030 yılına gelindiğinde küresel ısınmayı 1,5 santigratla sınırlandırmak için gereken fosil yakıt üretiminin iki katından fazlasının planlandığını ortaya koyuyor. İlk 2019 yılında kamuoyuyla paylaşılan rapor, hükümetlerin planladıkları kömür, petrol ve doğalgaz üretimiyle Paris anlaşmasında belirlenen küresel ısınma eşiğiyle uyumlu küresel üretim seviyesi arasındaki farkı ölçüyor. Aradan geçen 2 yıldan sonra yayınlanan 2021 yılı raporu, üretim açığının önemli ölçüde değişmediğini gösteriyor. Yani işin kısası, hükümetler gerçekten bu işe inanıyorlarsa bir an önce kömür, petrol ve doğalgaz yatırımlarını Değiştirmeleri gerekiyor. Mesela Türkiye Paris anlaşmasını imzaladığına göre artık daha fazla fosil yakıt çıkarma ve kullanma planlarını kenara bırakması gerekiyor. Güney Kore, Glasgow'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler COP26 öncesinde ulusal karbon emisyonları itibariyle 2030 ve 2018 seviyelerine göre %40 azaltmayı resmen kaybetti taahhüt etti ve bu başlangıçtaki %26.3 hedefine kıyasla çok zorlu bir hedef demiş kendisi. Geçtiğimiz yıl Başkan Moon Jae-in'in ülkenin 2050 itibariyle karbon nötr olacağı sözünü verdiği ve istihdam yaratmak ve ekonominin koronavirüs pandemisinden kurtulmasına yardımcı olmak için yeşil mutabakat duyurusunda bulunmuştu. Güney Kore elektrikten karışımının %41'inden fazlası kömür. Ve %6'nın sadece biraz üzerinde yenilenebilir enerjisi var. Fosil yakıta bağlı ekonomilerden bir tanesi. Dolayısıyla acil bir şekilde çıkması gerekiyor. Ulusal katkı beyanı NDC'de 1990'lardan beri emisyonu azaltan gelişmiş ülkelere kıyasla Güney Kore çok geride. Moon, bu mevcut koşullarımız altında mümkün olan en iddialı azaltım hedefi diye iddia etmiş. Bu işe de 12 trilyon won yani... 10.11 milyar dolar yatırım tahsis edildiğini açıklamış. Ancak Güney Kore'nin 2025 itibariyle 4,5 milyon elektrikli ve hidrojenle çalışan aracı piyasaya sürmeye hedeflediği, buna ek olarak da daha fazla şarj istasyonu ve altyapı eklendiğini belirtmiş ancak. Greenpeace'ten Justin Jong, uluslararası hedeflere ulaşılması için hedefin %50'nin üzerine çıkarılması gerektiğini Ekliyor. Yani biraz Güney Kore geriden geliyor. Güzel bir haber Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saz horozu görüntülendi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Milli Park'ın yaklaşık 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yaptığı ancak daha önce saz horozu kaydının olmadığı belirtildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre nesli tehlike altında olan sas orosu yani Porfirio Porfirio kırmızı kafası ve mavi parlak tüyleriyle göçmen kuşlar arasında. Galler kıyılarında yüzen yunuslar dünyanın diğer yerinde yaşayan yunus sürülerinden farklı bir aksan kullandığı kaydedilmiş BBC'nin doğa belgeseli Wonders of the Celtic Deep'teki uzmanlar 240 yunusu incelemiş. Programın anlatıcısı Dam Sien Phillips, şişe burunlu yunuslar son derece sosyal canlılar, gruplar sürekli iletişim halinde dedi. Her yunusun kendine özgü imza niteliğinde bir ıslığı var ve uzmanlar İrlanda denizindeki 120 yunusun 1882 değişik ıslığının dijital ortama aktarmış ve bulmuşlar ki galler yunuslarından farklı bir kendi aksanlarına sahipler